Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Nefel bin Haris radıyallahu anh. Hayatta insan kimi zaman istemedikleri tercihleri yapmaya zorlanır. Nevfel bin Haris de Bedir gazvesinde istemediği halde müşriklerin safında yer aldı ve bu savaşta esir düştü. Ama şu inkar edilemez bir gerçektir ki Allah Teala insana yaptığı her bir tercihte hayatında yeni bir kapı açar. Allah Teala Hazretleri Nevfel'e de istemeye istemeye katıldığı ve esir düştüğü Bediye Savaşı'nda hidayet kapısını açmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nevfele fidye ödeyerek kurtulabileceği teklifinde bulunmuştu. Fakat Nevfel fidye olarak verebileceği bir malının olmadığını söylemişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ciddede bulunan mızraklarını verebileceğini söylemiş Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği bu durumu ancak bir peygamberin bileceğini düşünen Nevfel, bin mızrak karşılığında hürriyetine kavuşmuş ve ardından İslam'ı seçmişti. Haşim oğullarından İslamiyet'i seçenlerin en yaşlısı olduğu bildirilen Nevfel, Hendek gazvesine çıkılacağı sırada o ana kadar gizlediği dinini ilan ederek hicret etti. Medine'ye ulaşınca Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu amcası Abbas'la kardeş ilan etti ve Mescid-i Nebevi'nin yanındaki bir evi böldürerek onlara tahsis etti. Ayrıca kendisine ait olup deve ağlı olarak kullandığı bir binayı da nefere bağışladı. Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Mekke'nin fethinde bulunan Nevfel radıyallahu anh, Huneyn ve Taif gazvelerine de katıldı. Huneyn'de bir ara Müslümanlar bozguna uğradığı sırada, Resulullah'ın yanında kalan az sayıdaki askerlerden biri de Nevfel bin Haris radıyallahu anh idi. Nevfel bin Haris radıyallahu anh, aynı zamanda silah ticareti yapıyordu. Huneyn muharebesinde kullanılmak üzere 3000 bin mızrak bağışladı onun tüccar kimliğiyle çelişir görünmekle birlikte yaptığı bağışlardan olsa gerek, evlenme konusunda Resulullah'tan yardım istemiş, Allah Resulü de onu bir hanımla evlendirmiş, ancak ihtiyaçlarını giderecek bir şeyleri olmadığı için, kendi zırhını bir Yahudi'ye rehin göndererek, ondan 30 sağ arpa alıp yeni evlilere vermiş, bu arpanın ununun altı ay boyunca hiç eksilmediği, bu durumun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmesi üzerine onun ''Eğer bıkmasaydınız, onu ömür boyunca yiyebilirdiniz'' cevabını verdiği yolunda bir rivayete kaynaklarda yer verilmiştir. Nevfel bin Haris radıyallahu An, Medine'de vefat etti ve cenaze namazını halife Hazreti Ömer radıyallahu An'a